Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak insanı mükerrem yarattığını bildiriyor, yani üstün yarattığını. Yani bu istidadın insanı inkişaf ettirmesi, mükerrem hale gelmesi Cenab-ı Hakk'a yakın halinde olmasını arzu ediyor. E Cenab-ı Hak cennette ikram edecek. Cennette nasıl bir ikram? Bu bir faninin faniye ikramı değil, Rabbin ikramı. Yani bunun ihtişamını düşünmek mümkün değil. Azametini düşünmek mümkün değil. Bütün mahlukat da insan için yaratıldı. İnsan da amade kıldı hepsini. Kimin hizmette amade kıldı. Kimini ilahi sanatı, ilahi icat, bediya, sanat harikasını göstermek için Cenab-ı Hak halketti. Kimi mahlukatı azaptan korumamız için bir misal şekilde halketti. Velhazı Cenab-ı Hak insanın, ruhani alemin tekamül ettirip cennete girmesini arzu ediyor. Bu için mürşid kamillerin zirvesi olarak peygamberler gönderdi. Peygamberlerin meyanında bu imtihan dünyasını bir sanat harikası olarak bir imtihan dershanesi haline getirdi. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar ve bugünden de kıyamete kadar insanlar peyderpey bir ekolojik denge içinde gelip imtihanlarını verip öbür ukba aleminde birikiyorlar. Belki şimdi oraya sayısı adedini bilemediğimiz milyonlarca insan birikti orada. Kıyamete kadar da birikecek. Kıyamette malum ayetler aşağıda gelecek büyük bir infilak ve bu bu infilakla ilahi mahkemeler arkadan gayri kabili rucu geriye dönüş yok. İki, iki alemden ya sonsuz saadet cennet veyahut da bir elem ızdırap menbaı olan cehennem. insan olana insan olan bir sefer hayat hakkı var. Ve bizi Cenab-ı Hak diğer ümmetlerden farklı ümmeti Muhammed olarak hak Allah'ın büyük bir lütfu. Diğer peygamberler bir kavme geliyor. Efendimiz bütün mü beşeriyete geliyor kitap olarak da o şekilde Kur'an'a muhatap kıldı. Kur'an da 1400 sene evvelden başlayarak kıyamete kadar bir hidayet rehberi. Kur'an kelimede derinleşenler için, duyanlar için, hissedenler için, Kur'an'ı kalben okuyabilenler için ve tatbikafe geçirebilenler için. Ayetlerin her biri bir mesaj. Bir kısmı da geçmiş kavimlerle mesaj, geçmiş kavimlerin halini bildirerek mesaj. Cenab-ı arkadan dikkatimizi teraküm ettireceğimiz, yoğunlaştıracağımız hadise hakkında Cenab-ı Hak yeminle başlar. Bu ayet, bu e, vel de, bu yemin mahiyetinde, yemin kadar değerli olan aşağıda gelecek hadiseleri Cenab-ı Hak bildiriyor. Vel buyuruyor, bir fecirle başlatıyor. Yani Cenab-ı Hak her gün sana hayat defterinden bir sayfa açıyor. Ya bu hayat leftinden açılan, her gün açılan o sayfaya dikkat etmemiz. O sayfayı ben nasıl dolduracağım? Yani Kur'an ve sünnet modelini o sayfaya, o hayat takviminin o gün bana verilen o günü ben nasıl dolduracağım? Önümüze veren bu kağıdı ben ne şekilde dolduracağım ki? Bundan makbul bir imtihanı geçecek bir netice bende hasıl olsun. Cenab-ı Bel-Fecr olarak başlıyor zamana, o güne, fecir vaktine, hayatın başladığı güne, ana yemin olsun. Demek ki Cenab-ı Hak bir tefekkür istiyor. Bir tefekkürle başlamak. Her şey bir tefekkür. Çünkü zerreden küre her şey bir sanat harikası. Bir atoma bak sanat harikası. Proton, netron, elektron vesaire bir sürü bilinmeyen, daha keşfedilmeyen bir sürü madde. Devam bir sirkülasyon halinde. Ta bu galaksilere kadar. Yani en küçük varlıktan en büyük varlığa kadar. Bir hücreden en ufak bir şey, en cesim şeye kadar. Bir karıncadan, daha onu aşağısı bir virüsten, kocaya devasa fillere kadar. Onun içinde iç mekanizma var. O bir mikrobun içinde de bir iç mekanizma var. Hep ilahi sanat harikası. Hep Cenab-ı Hak bu kulluğumuzu arttırmak, İbadette huşu bulabilmek, huzurlu bir ibadet yapabilmek, kendimizi haramdan koruyabilmek, helallere temayül göstermek. Cenab-ı Hak hep ilahi azametleri bildiriyor. İşte gece oldu, bak gökyüzüne diyor Cenab-ı Hak. O yıldızlar alemiyle bir futur görüyor musun diyor. İşte Cenab-ı Hak ısrar ediyor, tekrar tekrar bak diyor. Kaldır başını bak diyor. Bir yanlışlık var mı diyor, bir trafik kazası var mı diyor. Yıldızlar çarpıyor mu, diyor. Enerjisi bitiyor mu, diyor. Biri birini geçiyor mu, diyor. Atmosferi misal veriyor, bir tavan kıldık, buyuruyor. Dikkat ediyor, Cenab-ı niye tavan kılıyor onu, atmosfer? Tavan olmasa ne olurdu dünya? Hayat olur muydu? Her hadiseden Cenab-ı hikmet tarafını bize biliyor Kur'an-ı Kerim'de. İlim kaideleri bildiriyor. Kaide de Cenab-ı koyuyor ilim kaydeder, keşfediyor. Cenab-ı Hak da kalbin zihinden kalbe dönüş ve hikmet tarafına. Yani hikmetle derinleş ki Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilesin. Yani ibadetler bu huşu haline gelsin. Her davranışın bir murakabe haline, bir kontrol halinde tut. Mevlî olarak başlıyor. Çifte teke haccın 10 günle. Nasıl okul ecirler kazanacak? Üç aylarda öyle. Yani bu sema takviminde, bu kamer ay takviminde 12 ay var. Fiziki bakımdan ay 29 buçuk gün olarak geliyor. Ya yarım gün ilave oluyor, arttırma artıрма 29 ve 30 gün olarak aylar çekiyor. Cenab-ı Hak bazı ayları, bazı aylardan daha faziletli kılıyor. Fiziki hali aynı, insan vücudu gibi. Fakat Cenab-ı Hak rahmet tecelli ettiriyor. Yani kul o ibadetlerde daha fazla ecer alsın, ibadetler şeyiyle kendisini haramlardan, kerahatlerden muhafaza eylesin, cennete girebilecek mesafe kat etsin. İçin bulduğumuz bu üç aylarda böyle bir Cenab-ı Hakk'ın tecelli ettirdiği, rahmetin tecelli ettiği bir zaman. Dua ediyoruz. Recebi ve Şabanı mübarek kılması, Ramazanı şerife bizi ulaştırması için. Ki Ramazan şerifleri sonsuz bir mükafat. Fakat Ramazanla ama olmayanlar için. Örttüğü an geceyi buyuruyor Cenab-ı Yemin olsun diyor. Demek ki hayat tak bir fecirle başlıyor, örttüğü geceyle bir karanlıkla bitiyor. Demek ki bu karanlığın örttüğü geceye de bir muhasebe haline girebilmek. Ben bu hayat takvimini bir günün nasıl doldurdum? Ne kadar Allah'ın rızasını kazandım? Ne kadar kendim için, ne kadar kendimin dışındakiler için gayret ederek merhametimi inkişaf ettirdi. Yani Cenab-ı Hak her ay böyle şuurlu şekilde, yani kalbin bir duyuş halinde okumamızı arzu ediyor. Bugün Kur'an bir Cenab-ı Hakk'ın kelamı. Yani Kur'an'ın kaynağı Cenab-ı Hak. Onun Kur'an-ı Kerim bize kendisini açması için bizim kalbimizin titizliğini istiyor. Kalbimizin rikkatini arzu ediyor Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Hak buyuruyor onlar diyor Kur'an'ı inceden ince düşünmüyorlar mı? diyor. Yanlışlıklar yapıyor. İbadette, muamelatta vesaire. Yoksa soruyor cenab Hak onların kalpleri yok mu? diyor? de kilit mi var? diyor. Onu aşağıda gelen ayette, Cenab-ı Hak geçmiş kavimler hakkında bir duyuş istiyor. Cenab-ı Hak Ağat kavmine çok ikram etti. İrem şeyleri, İrem bağları kuruldu. İnsanların güçlü kuvvetliydi, kadın erkek. Cemal, güzellikler de vardı. Bol bereket verdi Cenab-ı Hak. Arkadan onun samut kavmi geldi. At kavmi azgınlaştı. Gururlandı, kibirlendi. Bizden üstün kim varmış dedi. Cenab-ı Hak onları peygamber vası terbiyetti. etti. Zaman zaman bizden güçlü kim vardı diye Cenab-ı Hak kısırlık verdi kadınlarına. Bereketi aldı, yağmur göndermedi. Yani bu tabiat tadiseleri hiçbiri bir ders vermedi. Yani bu tabiat tadiseleri de Allah'ın bir lütfu, büyük ikaz... Ayın güneşin periyodu değişmiyor. Yani binlerce senedir ay güneş aynı saniyede doğup aynı saniyede batıyor. Dönüşünde ekseni etrafında dönüşünde hiçbir saniye değişiklik yok. İlahi bir azamet tecellisi. Fakat Cenab-ı Hak tabiat hadiselerine bağlayarak ikaz halinde. Depremlerle zenzelelerle ikaz halinde. Dünyanın ortası mama. Bunun bir ay gaz türkü gibi gazını atması lazım. Cenab-ı Hak hepsini bir sebebe bağlamıştır. Fakat bu sebep, bu gazını atması, okyanus ortasında olacağına, şehrin ortasında oluyor. Ve burada mücrimlerin başına bir bela oluyormuş oluyor. Ortadakilere bir ikaz oluyor, temiz yolu bulunanlara da onlarda bir mükafat olmuş oluyor. Kim bölgelerde cenab sel gönderiyor, kim bölgelerde kuraklık gönderiyor, kim bölgelerde hastalık geliyor, kim bölgelerde bereket geliyor. Bellahısız Cenab-ı Hak tabiat hadiseleriyle de kulları ikaz halinde. Yağmur yağmadı diyoruz. Biz ne haldeyiz ki yağmur yağmadı. Bereket yok diyoruz. Biz ne kadar helale harama dikkat ediyoruz ki bereket olsun. E, Cenab-ı Hak bu şımaran alt kavmi. Şımaran semut kavmi. Kazıklı evtat, kazıklı firavun buyuruyor Cenab-ı Hak zulmettiği kimse kazıklara bağlardı, üzerine değirmen taşıdı şey olurdu. Cenab-ı Hak düşün diyor. Bunlar nasıl bir azap kamçısı indi diyor. Nasıl bunlar Hak ile yeksan oldu? Harabelerinden başka bir şey kalmadı. O Ad kavminin, Semud kavminin harabelerinde şehirler kurulmadı bugün. Tenha kaldı orada, yalnız kaldı. Anca affedersin köpekler şenlendiriyor. Cenab-ı Hak ikaz haline bıraktı oraları. Cenab-ı soruyor, gezmediniz mi diyor, görmediniz mi diyor, o kavimlerin akıbetini görmediniz mi diyor, isyanların dünyadaki neticelerini görmüyor musunuz diyor, bu Semud kavminin taştan evler, kayanın içini oyarak evler yaptı fıskiyeler yaptılar, orada zevk safa içinde yaşadılar, hatta bir garip, bir zavallı geçti ama bir köle çağırırlardı onu, arada musabakaya girerlerdi, bunu der ki binanı en üstten yere atalım, patlatalım bunu, onu seyredelim diye. Yani cinayetlerden bile zevk almaya başlamışlardı. Şımarık, Allah'ın verdiği nimetler hep şımardılar, kendilerinden zannettiler. Cenab-ı ilahi bir intikam tecelli etti. Biri fırtınayla havaları uçtu çekirgeler gibi, öbürü de Semud kavmi de sesle infilak etti insanları. Firavun kavmi öyle, o da Kızıldeniz'de Cenab-ı Hak boğdu, bizizdi, bizden güçlü kim var diyorlardı lazım cenab bir azap kamçısı indiğin. Yani bunlar cenab düşündü. O diyor maziye dön, tarihe dön, insanların akıbetini bir seyret diyor. Ona göre kendine dünyada bile nasıl bir bela geldi ki ahirette ne şekilde bir bela olacak. Hatta Cenab-ı o kıyamet günde Abusen Kamterira oluyor Sert ve belalı gün buyuruyor. Nasıl ilahi intikam tecelli edecek orada.